Dilediğimiz kimselere eriştirir ve güzel hareket edenlerin ücretlerini asla zayi etmeyiz. Ahiretteki ücret ve ödül iman edip haramlardan sakınanlar için elbette daha hayırlıdır.